Oh yeah. açık gazete. Kainat Bugün 22 Eylül Perşembe. Yıl 2011, ay 9, gün 265, hızır 140. 1432, Hicri Şevval 24, 1427, Rumi Eylül 9. Yağmur. Günün tarihi. 67 yıl önce bugün, 22 Eylül 1944'te, önde Fransız tankları olmak üzere müttefik kuvvetleri Alman dirilişini kırarak Paris'e girdi. Yemek listesi. Gün 265. Omlet, makarna, salata, cacık ve meyve. Büyük marif Tatlı Marif Takvi. <gülüyor> <gülüyor> Well, it's a Grace. I'm standing the, the place of someone missing at the table. Mom's hair sprayed tight. I'm missing. Herkes Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete programı başladı. Burası e, biraz da hüzünlü bir şekilde başladı. Tom Waits'in The Fall of Troy adlı şarkısını konser kaydından dinleterek başladık size. Günün en hüzün verici haberlerinden birine de eşlik etsin istedik. Troy Davis'i tamamen de Bütün dünyanın suçsuz olduğuna neredeyse tamamen kanaat ettiği hiçbir kanıt olmayan bir e, görev esnasında olmayan, görevli olmayan bir polisi öldürdüğü iddiasıyla 20 yaşında silahı da hiçbir zaman bulunmamış. Hiçbir kanıt bulunmamış. Kendisi de suçsuzluğunun sonuna kadar savunmuş. Troy Davis idam edildi dün akşam. İdam edilmeden dakikalar önce zaten e, o bağlandı sedyeden başını kaldırıp e, idam edilmesinin sebebi olan suç yani ona atfedilen edilen suç e, bir polis memurunu öldürmekti o polis memurunun ailesine ve oğlunuzu veya işte babanızı ben öldürmedim mesajı verip bir de kendisine de o enjeksiyonu yapanlara da Tanrı sizi korusun demiş. Korusun demiş. Ruhlarınızı sonra korusun da. demiş. Evet. Ve sonuna kadar da savunmuş. Yani 1989'daki bu görev dışındaki polisin öldürmesinde benim bir silahım da yoktu zaten demiş. Bütün jüri üyeleri geri, bir, birçoğu geri aldıktan sonra ama Obama'da, Obama'ya da önemli mektuplar gitti. Dünyanın dört bir tarafından mektuplar gitti herkese ve Obama'ya başta olmak üzere fakat... O da herhalde yaklaşan seçimleri düşünerek hiç bulaşmamayı tercih etmiş. Yüksek mahkemede öyle ve saat 11.08'de yerel saatle Troy Davis zehirli iğneyle öldürülmüş olduğu ilan edilmiş. 15 dakika erken başladı deniyor. Burada tabii başka bir şey de var. Artık Troy Davis idam edildi ee, ve kendisi... Suçlu ya da suçsuz idam edilenler şeyine listesine eklendi. Ama bu, bu idam cezası denen şeyin aslında çok ciddi bir yani hukukta işte geri döndürlemez bir ceza olmasını bir kenara bırakalım. E, toplumu yozlaştırıcı bir etkisi var tabii ki yani böyle ritüelize bir e, idamın onu da bir kenara bırakalım ama aynı zamanda devletin uyguladığı bir işkence idam cezası. E, Troy Davis davasından e, gidersek 22 yıl boyunca idamını bekleyen bir insandan bahsediyoruz. Dört defa da infaz evet. tarihi belirleniyor. Son ana kadar da e, idam edilip edilmeyeceği e, belli olmuyor insanların. E, böyle bir durum. Evet yani bu bilindiği gibi Avrupa e, ülkelerinin herhangi birinde yok. Türkiye'de de idam cezası yok. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde başta Teksas olmak üzere bütün rekorları kırarak hızla uygulanan bir idam durumu var. Evet, bir masum insanı katletti diye başlıklar da vardı. Doğrusu Obama yani Associated Press'in başlığı normalde e, objektif yani tarafsız olduğu bilinen ve beklenen Associated Press'ten Greg Blues şöyle yazmış başlık Obama Amerika Birleşik Devletleri Troy Davis'i katlederken Obama sessiz kaldı diye ve Obama'nın kendisinin de işin içine karışmasını isteyen mektuplara. Mektuplara kaygıs kayıtsız kaldı. Uygun olmaz demiş şimdi. Uygun olmaz demiş evet. Obama'dan bugün aslında başka açıklamalar da var. Başka konular çerçevesinde onları da. Değinmeye çalışacağız evet. Yani çok ilginç bir şey bu 22 yaşında. 42 yaşına kadar işkence çeken bir adamın hikayesi. Öte yandan İran'da da ülkenin en güçlü adamı olarak bilinen bir sporcuyu öldürmekten suçlu bulunan 17 yaşındaki bir genç de idam edilmiş. Amerika Birleşik Devletleri ve İran dünyadaki iki şu anda en ilişkileri kötü olan iki ülke diye de bakabiliriz. Fakat bir noktada anlaşıyorlar anladığım kadarıyla. Birbirleriyle. Evet. Birbirleriyle. Bir yaşını da e, İran Haber Ajansı Ali Rıza Molla Sultani'nin idam edildiğini ve heçkıra heçkıra ağlayıp affedilmesi için yalvardığını da bildirmiş. Ee, çok sayıda insan hakları kuruluşu cezanın infaz edilmemesi için kampanya yürütüyordu fakat dinlememişler. Bir kere en büyük sebep Molla Sultani reşit değil diyorlar. 18 yaş altındakilere de idam cezasını verilmesini yasaklayan Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesini onaylamış taraf alan ülkelerden biri İran. Buna rağmen nasıl yapıldığını soracak olursan İranlı yargıçlar çok ilginç bir karar almışlar bana göre. Miladi takvime göre her yıl 11 gün kısa olan hicri takvime bağlı olarak mahkumun 18 yaşına girmiş olduğu yolunda hüküm vermişler fetva ve asmışlar Karaci kentinde halka açık bir idam büyük bir kalabalık izlemiş güvenlik kuvvetleri de cezanın sorunsuz şekilde infazı için önlem almışlar trafikte kavgada cinayete dönüşmüş zaten öyleydi hikaye yani bir trafik çatışmasında 29 yaşındaki Ruhullah Dadashi'yi Temmuz'da bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle geçen ay ölüm cezasına çarptırılmıştı. İki ülke arasında bu açıdan bir paralellik var. Bu arada da bir İran Obama ilişkileri arasında İran Amerika ilişkileri açısından bir haber daha var. İran'ın serbest bıraktığı Amerikalılar Umman'da Umman'a gitmişler. 2 yılda uzun süredir cezaevinde tuttukları casus diye iki Amerikalı şeyin Bauer ve Josh Fattal'ın Umman'a gelmişleri bir milyon dolar kefalet ödemiş Umman. Böylece Barack Obama da çok memnunmuş. Barack Obama demişken Barack Obama'nın bir konuşması da oldu Birleşmiş Milletler'de. Ee, evet. İsrail-Filistin e, ilişkileri üzerinden ve Filistin'in Cuma günü yapması beklenen daha doğrusu Filistin e, ulusal yönetiminin Cuma günü yapması beklenen e, Birleşmiş Milletler nezdinde bu e, devlet olarak tanınma başvurusuyla ilgili e, Barkabama bir kez daha e, ABD'nin böyle bir şeyi, hareketi veto edeceğini söylemiş gerekçe göstermiş mi? gerekirse veto ederiz demiş gerekçe göstermiş e, gerekçesi de demiş ki ya barış şey e, böyle bir kısa yoldan barışa gidilemez demiş barış şeyle gelmez demiş Birleşmiş Milletler'in yapacağı e, bildireceği, görüşler ve alacağı kararlarla barış olmaz demiş Nobel Barış Ödülü sahibi olarak mı söylemiş bunu? Vaala Birleşmiş Milletler'in fesih gerekir bence eğer gerçekten böyleyse boşu boşuna bu kadar kaynak devletlerde devletlerden, evet. Yani kuruluş amacı benim bildiğim kadarıyla devletler arası barışı tesis etmek ve devamlı kılmak, değil mi? Evet, barış ve güvenlik, uluslararası yani. alanda barış ve güvenliği sağlamak. Evet. Tek görevi bu zaten. İnsani bütün gelişmeler bunun için. Barış için Bayağı ciddi kaynak gidiyor, yani hani gereksiz. Evet, evet. Ama Obama'da zaten bir çift konuş uzmanı olduğunu Obama e, uzun süredir kanıtladı artık. Amerika'nın önde gelen hukukçularından biri olarak parladığını da biliyorduk daha önce. Gayet... Hayır, Bush varken en azından ne olduğunu herkes biliyordu. Şimdi böyle... Evet, çok aldattı hmm. doğrusu. Yani muazzam bir riyakarlık örneği gösteriliyor hakikaten. Yani Filistin'in Dışişleri bak bakanı konumunda olan kişi şaşırdım gösterilen baskılardan demiş. Yani şaşkınlığa düştüm demiş. Öylesine büyü, Öylesine büyük. Büyü. Aynen. Ma, ma. Yani şimdi hani Filistin'de iki devletli bir çözümün ne kadar e, mümkün olduğu olup olamayacağı ayrı bir tartışma ayrı konusu. Ayrı bir tartışma evet. Ama e, bu yani hakikaten yapılan baskı. ...bunun üzerinde ABD tarafından ve şey... E, ...aylar öncesinden başlayan baskı... Evet. Yani. Yani yani kıyamet, mi? ...kıyamet mi kopacak... Ya? Yani ...Vatikan gibi... ...gözlemci statüsünde... ...bir devlet olmak istiyor... O ...olmaz, e, zaten Netanyahu da demiş ki... E, ...Obama yaptığı... ...gösterdiği çabalardan ötürü... ...bir Nobel Barış Ödülü'nü de... ...benden demiş değil mi? Neredeyse, yani verebilse verilmiş... ...bir onur nişanını hak ediyor demiş... ...Obama ile ilgili... Demir Haç ya da Demir Davut Yıldızı gibi bir nişan varsa yollasın. Kesin sarayın söyleyin artık onda benim üzerimden olmasın bunlardan. Doğru. Daha yetkili bir ağız gerekiyor Bence haklısın. Bence de. Seni, seni ciddi almayabilirler. Yani arayıp bir de hani. Benim söylemem lazım. Üçüncü bir kişi olarak Ömer Madır böyle desem. Yani Obama çok güzel bir açıklama yapmış. Böyle 10 yıllardır devam eden bir çatışmayı sona erdirecek kısa yol yoktur demiş. Kestirme yol. Uzun gidelim demiş. Uzun yoldan. Evet. Yani tam bir e, Neve Gordon'da e, şey yazmıştı zaten. Yinon Cohen'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir davranışın yanlış olduğunu söylüyor ve bir yandan da Filistin'in devlet olması talebini veto edeceğini söylüyor. Tamamen halbuki tek taraflılığı zaten onaylamış oluyor. Özellikle yani şeyler bir yana. Yerleşimcilerin durumu tamamen tek taraflı olarak alınmış kararlarla uluslararası hukukun ayaklar altına alınması. Yani Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman İsrail'i tek taraflı e, davranışlarda bulunmaktan alıkoymak için ne veto ne de herhangi bir engelleme çabasına girdi diyorlar bu yazarlar. ikisi de El Cezire'de yazmışlar ikisi de. İsrailli İsrail vatandaşı e, araştırmacılar Nib Gordon ve Inon Cohen e, ve e, senin dediğinin de bir devamını da e, getiriyor iki devlet çözümünü kurtarmanın da sonu olur o, muhtemelen diyorlar. Ya hani o tartışmaya gireceksen iki devlet çözümü de aslında geçici bir e, orada tırnak içinde çözüm çünkü sonuçta e, İsrail'in kendi içinde de e, İsrail vatandaşı bir Arap nüfusu var e, Filistinli Arap nüfusu var e, bir yani ciddi bir orada zaten yakın zamana tekrar e, bozulacak dengeden bahsediyoruz iki devlette olacak bir iş olmayabilir bu çözüm e, ama eğer onun bile istiyorsa İsrail ki İsrail aslında bunu e, en şey Şahin İsrail hükümetleri bile söylemde bunu reddetmiyor. Çünkü İsrail önceliklerinden bir tanesi İsrail'in Yahudi devleti e, olması yani öyle bir e, etnik e, temeli olması o da işte tarihsel e, bazı gerekçelere dayandırılıyor. Bunun e, bundan taviz verilmemesi için de iki devletli çözüm en azından söylem olarak reddedilen bir şey değil. Ama ama şey diyorlar pratikte işte Gordon'la Cohen de şunu söylüyorlar Filistinlerin Amerika Birleşik Devletleri vetosuyla Filistinlilerin tanınma talebi reddedilirse ondan sonra artık bir paradigma değişikliği için gerekli olan şartlar yerine gelmiş olacak iki devletli çözüm artık daha da daha da uzak bir imkansızlığa yakın bir yere gitmiş olacak ve tek devlet formülü de tek alternatif olarak karşımıza gelecek diyorlar. Bunu daha uzun boylu tartışma fırsatımız olacak herhalde. Maalesef olacak yani bu sorunun feci bir çıkmaz içinde olduğunu bir kez daha gösteren pek çok belirti var. Evet, diğer konulara da bakacaklar. Türkiye'ye biraz geçebiliriz. Yeni e, şiddet olayları var Türkiye'de. Dün e, bizim aslında programı yaptığımız saatlerde gelen bir haber vardı. E, Bitlis'te bu sefer bir saldırı olmuştu bir e, polis okuluna. Orada ölen e, bir öğrenci var. On dışında iki asker farklı yerlerde yine e, ölmüş öldürülmüş. E, bir de bugün Van'da bir çatışma haberi var. Yine bir askerin öldüğü haberi oradan da gelmiş Çatak ilçesi, ilçesi kırsalında e, çıkan çatışmada. Evet öte yandan da tabii büyük şeyler de devam ediyor. Büyük saldırıların yarattığı yankı olanca şey ile devam ediyor çok önemli iki saldırı oldu bir tanesi Ankara'da bir bomba bombacı belirlendi diye ve Ankara'daki bombacı'nın LPG tankına çivi koymuş olduğu gibi Kızılay'da meydana gelen hı hı. yani şeyin Ankara'nın başkentin kalbinde aslında yapılan bir saldırıydı ve kana buladı. Onu patlamanın da arkasındaki ayrıntılar ortaya çıkmaya başlamış. Saldırganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri var. Ve eşkali saptandı deniyor. Ve ilk eylemi de değil olduğu belirtiliyor. Çeşitli gazetelerde var. Bu Temmuz'da askeri servis aracı geçerken bomba patlatan kişiymiş. Adı yani takma ya da inisiyalleri de. Belirli İHG adıyla tanıtıyormuş kendisini. Aracı Ambar'dan gelen bir galeriden alıp Adana ve Konya'ya gitmiş. Düzenek bu illerden birinde kurulmuş. LPG tankının yani bu gaz değil mi? Do sıvılaştırılmış petrol gazı. Doğal gaz Evet. Tankının parça tesiri yaratması için bilye ve çiviyle doldurulmuş bir şey. Ömer Şahin'in haberi bu radikalden. Böyle bir şey var yani bombacının belirlenmiş olduğu haberi var öte yandan da evet senin dediğin isimler de var. Bitlis'te polis yüksekokulundaki öğrencilerin üzerine ateş açan 4 kişi öğrenci Aslan Akkaya'yı öldürmüş 6 öğrenciyi yaralamış. Van'ın Çatak ilçesinde operasyon yapan askerlerle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir asker ve bir korucunun da öldüğü haberi var. Ayrıca da Tunceli'de ya da Dersim'de bir grup teröristin eylem için toplantı yaptığı istihbaratı alınmış. Bunun istihbar edilmesi üzerine son yılların en büyük hava indirme operasyonu yapıldı diyor. Bunu da Vatan Gazetesi'nden görebiliyoruz. Ve e, 2000 asker tamamı profesyonel diye bir not düşülmüş. Kutu Deresi'ndeki PKK'ların peşine düştü deniyor. E, yani böyle bir çok ciddi bir tırmanma vaziyeti var. Özellikle de PKK'nın Siirt'teki katliamı diyor mesela Radikal Gazetesi bölge halkına yeter bese, dedirtti saldırıda iki kızı can veren bir kızı da yaralanan baba Nurettin evinde yeter hiç kimsenin çocuğu ölmesin artık başka analar ağlamasın demiş üniversiteli genç kadınlar kızlar bunlar Hatay'da okuluna dönmeden Siirt'te iki kardeşi ve üç arkadaşıyla yemeğe gidiyormuş Nergis evin Araba taranmış. Nergis yaralı halde abini aramış. Mayına bastık ölüyoruz demiş. Birlikte büyüyen dört genç kadın aynı araçta can verdi diyorlar. Evet. Oral çalışmalarda da Ankara ve Siirt saldırılarından sonra Diyarbakır'da şunları yazmış not etmiş. Konuştuklarım gergin ve öfkeli PKK saldırıları bir yandan KCK tutuklamaları öte yandan çaresizlikten, öfkeden başka bir durum yok burada. BDP'liler artık bir şey yapmalı diyor. Meclis hala tatilde değil mi? 1 Ekim'e kadar. Evet. Herhalde yani bir Hollywood filmi falan çevrilseydi iki sene dünyanın en uzun meclis tatili ya da iki sene mektep tatili vardı Jules Bern'in. Onun gibi bir şey olarak yorumlamamız böyle bir başlık koymakta mümkün olabilirdi. Bu kadar o, olağanüstü olaylar. Zaten uzun. Bir, yani. yani zaten hani olağanüstünü de geçtim uzun tatil süresi. Evet. Ama bu o, o, ayların içine uzun sıcak yaz aylarının içine ve artık böyle soğumaya başlayan havanın içinde de sonbaharda e, o kadar çok Olay oldu ki hala meclisin buna inanamıyorum yani. Tatilde olmasına evet. mı inanamıyorsunuz? Yani böyle bir e, ortamda da iç savaşa doğru da hızla e, gittiği en azından bazı Hayır. yorumcular tarafından bu, açıkça söylenebilen... işte sizin bu inanamadığınız olgu yani meclisin bu iç savaşa doğru giden ortam tamamen e, aslında hani küresel ve yerel bölgesel gelişmeler bütün düzeni değiştiren bunlara rağmen meclisin kapalı kalması artı bir de bu KHK furyası maalesef meclisin aslında bu ülkede etkisinin ne olduğunu gösteriyor olabilir ben bundan biraz endişe ediyorum yani kendi Ay şunu düşünüyoruz son seçimi el al yani büyük bir şeyde de olaysız o da ve yünde olmadan yüzde onluk seçim barajı gibi Aslında e, korkunç derecede siyasi katılımı engellemeye yönelik bir engele rağmen son derece zekice e, kurgulanmış bir e, kampanyayla e, onun da nispeten olduğu ol, olabileceğinden şarkı. daha e, etkisinin azaltılması gibisinden bir e, sonuç da vermiş bir seçim süreciydi e, bir parti de e, kendi beklentisini bile belki aşacak şekilde uzun yıllardır iktidarda olmasına rağmen onun yıplama payına tek tek, rağmen yüzde evet. elli gibi çok yüksek bir oy oranı aldı. Katılım oranı olağanüstü yükseklikteydi Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da pek rastlanmayacak hatta hiç rastlanmayacak ölçüde. Bunların Yükseklik hepsi katılım. aslında meclisin önemini gösterecek şeylerdi. Biz de zaten ertesi gün hani bütün bu olumsuzluklara rağmen hala devam eden seçim barajı vesaire... E, tüm bu olumsuzluklara rağmen olumlu değerlendirmiştik e, kendi aramızda hani konuştuğumuzda çünkü yani böyle yüksek bir e, katılım siyasete yani politizasyon e, meselesini e, işaret ediyordu bize göre. Ama ne oldu? Meclis hala kapalı. Tüm bu, bu bölgede ve Türkiye'de ve dünyada olanlara rağmen bir çağrı da yok yani evet, ma maalesef... bu sırada meclis kapalı iken. Kanunlar geçiyor birçok konuda. Önemli kanunlar. Evet yani muhalefetten de ya artık bir toplanalım ve bu meseleyi enine boyuna konuşmanın hatta belki kesintisiz mesai yapalım gibi talepler gelmesi gerekir diye düşünüyor insan yani. İktidardan gelmese bile. Sen ne dedin? Ben de aynı şeyi söyleyecektim. İktidardan da gelmesi gerekir. Asıl iktidardan gelmesi gerekir evet. sanıyorsun. Yani hani... Hadi iktidardan gelmediğini görüyoruz. Hmm. Ama işte aradaki açıklamalar bir de. Yani sayısız olay da. Ne, ne bileyim, Beni şaşırtan. Helikopter kazasının aslında bir suikast olduğu haberi çıkıyor. Bilmem 96'daki susurluk belgeleri... Yani değil, öyle bir e, zaten iddia vardı. Bu iddiayla ilgili ciddi... E, bizzat Cumhurbaşkanı'ndan geliyor. Evet Cumhurbaşkanı tarafından bizzat ciddi bilgiler e, çıkıyor. Onun kim olduğu ortaya çıkıyor. Ülkenin çıktı. siyasi tarihinde bütün siyasetini e, ve toplumsal yaşamını ilgilendiren bir olayla ilgili... ...dönemin başbakan ve cumhurbaşkanının e, cinayetleri birinci elden bildikleri bilgisi ve işte o dönemde yapılan bir anlaşmayla kamuoyuna herhangi bir şey açıklanmadığı bütün siyasi liderler tarafından bilgisi çıkıyor. Ee, bir e, tekrar savaş durumuna dönme, iç savaş durumuna dönme söz konusu. Daha Hayır, bir de, uluslararası evet, krizler var. ile çok ciddi. Evet. Libya meselesi var. Somali var. Afrodit'i kuşattık. Ya, bir de öyle bir evet. e, Haberler de var. Ve bütün bu mesela şeyin arasında e, Türk donanmasına ait 5 savaş gemisiyle e, 8F16 Rum doğalgaz platformunu yakın izlemeye aldı gibi ayrı bir tuhaflık haberi var. Vatan gazetesi Afrodit deniz ve havadan kuşattık şeklinde. Biz diye vermiş. Vermiş. Ve bu arada da bence hukuki şeyini de üzerinde, e, hukuki niteliği üzerinde de tartışma yapılması gereken bir başka karar var. Ama tüm bunların Yani şunu söyleyeyim sadece. Ha. Rumların tek taraflı sondajına tepki duyan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kıta sahanlığı anlaşması yaptı diye bir haber var. New York'ta imzalamış. Siz bunun hukuki şeyine... Çünkü Türkiye e, deniz sözleşmesinin taraf olmadığı için mi diyorsunuz? Ee, yani en azından böyle bir tereddüt var Ben mi? şöyle bir ek şey söyleyeyim. Ee, zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan tek ülke şu an dünyada Türkiye. Evet. Hani bir de o var. Yani. Yani o bir de o var. Sözleşmeye yani, gitmeye. Evet. Dünyanın hiç tanımadığı kadar. bir, hiçbir ülkenin tanımadığı bir ülke ile böyle bir anlaşma yaparak meydan okunuyor. Uluslararası kendisinin de ta, Türkiye'nin taraf olmadığı bir antlaşmanın uygulanması için anlaşılır gibi değil. Yani neyse. Bunu da geçiyorum ama bütün bunlar olurken Kılıcına bir gecede iki bin asker operasyona, operasyona indirilirken e, bir de şey de var yani hani meclis tatilde tamam ama siyasette durmuş değil. demeşler devam ediyor karşılıklı. İşte kongreler falan yapılıyor orada burada. Evet. Yani çok... Ahmet Altan da İç Savaş ve PKK başlıklı yazısında bugün kum saatinde. Doğrusunu isterseniz demiş PKK'nın Siirt'te dört genç kızı öldürmesi bana ağır geldi. Dünyanın en berbat işlerinden biri savaştır ama savaşın bile bir ahlakı vardır. Savaş ahlakının dahi kabul edemeyeceği ölçüde alçakça bir saldırıyı yeryüzünde hiçbir kutsal nedenle açıklayamazsınız. Ve sonuçta şunu söylüyor bu PKK ile savaş sürer gider, bunu kabullenmek zorundayız diye bitiyor yazısı. Bu savaşın bir iç savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğine karar verecek olansa Kürt halkı. Kürt halkından başka hiç kimse buna karar verecek bir güce sahip değil. Kürt halkı anlaşmaya varıyoruz, savaşı durdurun diyen Apo'yu unutup PKK yönetiminin arkasında bir iç savaşa girerse bu iç savaşı yaş yaşarız. Yok Kürt halkı savaşsız çözelim bu imkanı kullanalım derse böyle kadınları vurmak türünden rezillikleri kınarsa AKP hükümeti de son zamanlarda kapıldığı bu savaşçı ruh halinden kurtulup demokrat bir yapı oluşturursa çok fazla e, öncülü var tabi. Bu şeylerin Ahmet Altan'ın da e, belki de haklı olarak PKK cinayetlerini sürdürür ama ...Türkiye büyük bir iç savaşı yuvarlanmadan... ...bu sorunun üstesinden... ...gelir demiş. Evet bu... ...Özgür Gündem gazetesinde... ...baktım nasıl Ahmet yorumlanıyor... Ahmet Altan burada yalnız şey... E, ...kadın meselesine... E, ...hiç yer verilmemiş. Yani bu kadınların öldürülmesine... Yani ...Kürt halkı e, demiş... E, ...bütün şeyleri ona yüklemiş ama... ...tabii hani tek sorumlu da değil... E, Kürt halkı üzerine tüm bu sorumluluğun yıkılması da bence biraz fazla gibi fazla. geldi. Ama yazın okumadığım kısmında Hı, Tamam. Ben okumadım çünkü hani sizin söylediğiniz kadarıyla. Evet, belki de haklısın. Yani onu da değinmeliydim. Öncelikle de Hı -hı. iktidarı harekete çağırıyor yazı tabii. Tamam o zaman. Yani bu Kıbrıs'la filan meselelerinde o olacak iş değil diyor yani. Zaten hı hı. dün de yazmıştı onu. Evet. Yani şey de çünkü. Yani iktidarın zaten gayet savaş kışkırtıcısı ve yani Milli, kuvveti, militarizmi savunan, savaştan e, güç güç kullanılmasından yana olan bir tavrı oldu. O yüzden de çok önlemenin güç olduğunu söyleyen e, dün ve bugünkü yazılarında da vardı. Yani onu da belirteyim. Evet. Yani ciddi bir endişe yaratıcı iç savaş var. Bazı gazetelerde Özgür Gündem'de de göremiyorum yani. Şey maalesef yani hiç ya yani, özgür gündem'i sadece izlerseniz ne olup bittiğini anlamak çok zor olabilir. Saldırı Ankara'daki saldırıyı bile çok küçük ve birinci sayfanın en alt köşesinde bir yerde saldırıyla ilgimiz yok diye beklenen açıklamasını HPG'den yaptı geldi beklenen açıklamayı. Yani, Siyaretki saldırıyla ilgili bir şey e, yok. Böyle bir durum. Bunu şeyle de çoğaltabiliriz tabii. Hani KCK tutuklamalarıyla ilgili de ana akım basınımızın Hiçbir, e, geri kalanında yani da haber yok. Böyle bir e, karşılıklı al. yabancılaşma durumu tehlikeli. İşte evet medyanın rolü zaten ayrı ve buna mahsup etme anlayışı diyor ya Mithat Sancar'da. İşte hmm. Birbirlerinin evet. yalnız işlerine gelen tarafları gören bir anlayış. Mahsup etme. Peki. Açık Gazete.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 Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Her gün akşam yastığımda Üşüyorum yokluğumda Yaşıyorum boşluğumda Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı fark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 Fikret Kızılok ve Sibel Sezal birlikte duet olarak söylüyorlardı. Fikret Kızılok'un çok tanınmış şarkılarından Bu Kalp Seni Unutur Mu? Türk müzik, rock, müzik dünyasının en önemli simalarından biri. Fikret Kızılok bundan tam 20, e, 10 yıl önce bugün 22 Eylül 2001'de İstanbul'da hayata veda etmişti uzun bir hastalığın ardından. Kendisi 1946 doğumluydu. 65 yaşında olacaktı eğer 10 sene önce bu hastalıktan kaybetmeseydik kendisini. Onun tanınmış şarkılarından birini çalarak onu anmış olduk 10. ölüm yıl dönümünde. Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık ve devam ediyoruz Açık Gazeteni yayınla e, İlginç daha doğrusu ilginç mi bilmem ama çok tüyde ürpertici bulabildiğimiz bazı haberler de var. Çevreyle ilgili olarak. Bir kere hemen şeyi söyleyeyim. E, gerçekten bir Hollywood dehşet filmini andıran e, şeyler de oluyor. Japonya bu sene dördüncü büyük felaketiyle yüz yüze kalıyor. Yani bu sene Japonya'nın halkın herhalde çok bayağı uzun süre aklından çıkmayacak bir sene olarak kalacaktır. Deprem, tsunami, radyasyon felaketi ve arkasından da şimdi tayfun roke geldi. 1.300.000 kişinin tahliye edilmesi, acilen tahliye edilmesi istenmiş. Binlerce kişi de şey yapıyor. En az 4 yollarda kaçıyorlar. En az 4 kişinin öldüğü haberi var. 2 de kayıp var. Ve daha da durumun ne olacağı belli. Biraz fırtına şiddetini yitirmeye başladığı söyleniyor. Ee, Fukushima'da e, bu hasar gören nükleer santral, hasar artık biraz hafif kaçtı ama... E, reaktörü eriyen e, nükleer santralin bulunduğu Fukushima'da e, korkuluyordu. Çünkü oradan da e, geçiyordu bu tayfun. E, santrali izleyen kameraların baktığı yön değişmiş rüzgarın kuvvetinden dolayı. Ama onun dışında e, denize tekrar radyasyonun su sızması gibi bir durum olmadığının sanıldığı açıklaması. Gelmiş. Gene TEPCO'dan verilmiş. Evet. Her türlü tedbiri aldık demiş Tokyo Elektrik. İdare şirketi. Bayağı güven verici olmuş bu açıklama. Benim evet şimdiye kadarki hiçbir açıklamasında yanlış çıkan bir şey olmadığı için buna da güvenmememiz için bir sebep yok değil mi? Ee, evet tabii hani bu ironiyi açıklayalım. Daha önceki programları dinlemeyormuş. Bugüne kadar o depremden bu yana yapılan bütün açıklamaları aslında yanlış çıktı. Evet. Ya eksik ya gizlenmiş ya da tamamen yanlış olan öncesi zaman. de var bu orada bu konuda da sabıkalı bir şirket daha öncesinden neyse ona zamanında girmiştik şimdi evet, tekrar tü girmiyor Türkiye'de de e, nükleer santral yapımında ortak olmayacağını olamayacağını açıklamıştı bakanın çok üzülmesine rağmen Türkiye'deki fakat bu arada ben bir yanlışlık yaptım onu da düzelteyim özür dileyerek dördüncü değil beşinci büyük felaket bu yani tsunami deprem tsunami ve e, radyasyon Fukushima felaketinden sonra Talas Tayfun'u daha gene bu ay vurmuş ve en az 100 kişi 100 kişiyi öldürmüştü. İşte ülkenin gördüğü, 30 yıldan beri gördüğü en büyük tayfundu. Şimdi bir de bu geliyor. Ama tabii bir yandan da bu felaketler sadece dünyada veya Pardon sadece böyle yerel olarak bazı ülkelerde fazla rastlanmıyor. işte Somali'de tutun bu, bu büyük Afrika boynuzdan yerde aslında Somali'de değil yaşanan büyük kuraklıktan Amerika kıtasında yaşanan büyük kuraklık, kuraklık yangın, yangın vesellere. Aynen vesellere. Mississippi Irmağı yani bir işi bitirdi. Orada zaten. da tayfunlara Japonya'da yaşananlar veya işte Pakistan'da yaşananlar. Pakistan'da yeniden evet. Ve bundan hiç kimse bunların iklim değişikliğiyle ilgili olduğuna dair medyada bir habere rastlıyor musun? En azından... Rastlıyorum. E, medyada birkaç habere rastlıyorum. Az da olsa. E, ama daha çok şeye rastlıyorum. E, siyasetçiler tarafından bu konularda yapılan açıklamalara rastlıyorum. Örneğin mesela bu Kanada'da, Kanada'nın e, sera gazı emisyonlarını kat be kat arttıracak bir proje var. Hep, biz de sık sık dile getiriyoruz. Bu, bu bir Petrol denilen... ...petrolün... E, Zift ya da katran... ...petrolün... Evet. E, yani, ...sırılaştırılmış... O bölgeyi, yani çıktığı bölgeyi zaten tamamen bir daha... ...hiçbir canlı tarafından... E, ...uzun süre yaşanılamaz hale getirmesi... ...bir yana... ...yani merak eden girip bakabilir... E, ...internetten... ...Alberta... Evet Eyalete, diye bakarsanız... ...bulursunuz... E, ...ama e, bunun yanında bir de bunun... Kanada tarafından ihracı söz konusu. Başta ABD olmak üzerine. Çok ilginç bir haber var bugün. Ee, Kanada National Post gazetesinden bir haber var. Şeyle, Suudi Arabistanlı Kanada arasında bir kriz çıkmış. Etik petrol mesela, reklamları yüzünden değil mi? Evet. Suudi Arabistan bu... Iı... ...Bitümen Petrolü ile ilgili bir televizyon reklamının... ...yayınlanmasını engellemek istemiş. Bence çok haklı olarak. Çünkü Öyle, o da bir petrol ihracatçısı olduğu hayır, için. Hayır, açık hakaret var zaten. Biz Suudi Arabistan gibi... E, ...ilkel bir ülke değiliz. Kadınlarına ehliyet vermeyen... E, su ...suçlu bulduklarını... ...kılıçla idam eden... Kapa evet. kadınları evden çıkartmayan değil. Bizim kadınlarımız Reklamı valide metni olur. metni şu şekilde. Etik petrolüz diyorlar. Neden Suudi Arabistan'ın faturalarını ödüyoruz ve onların baskı yapmasının e, mali desteğini sağlıyoruz? Bir kadın sesi böyle giriyor. Bugün daha iyi bir yol var. Etik petrol. Ahlaki petrolü bizden alın. Kanada'nın bitumen petrolü diye e, geçiyormuş. Evet. Çok güzel bir reklam. Yani bütün insanlığa Aktivistlere ve de belki de Suudi Arabistan'a bile hakaret eden etik petrol değil, zehir petrol. Neyse, ee, <gülüyor> hani ona hiç girmeyelim bile etik petrol lafına. Ama Kanada Başbakanı yani bir, Harper konuşmuş. Oksimoron bile değil yani. Yok. Buna oksimoron bile diyemeyiz etik petrol şeyine. Hayır buna yalan deriz ee, direkt. Buna yalan yani ve... Birbiriyle çelişen... Etik ve Real. petrol belki hani... ...birbiriyle çelişen iki şey olabilir... ...düşünebilirsiniz falan filan ama... ...bu yalan zaten hani... Evet. ...başka bir daha... E, ...böyle... ...şatafatlı bir şey aramaya gerek yok... ...kelime aramaya gerek yok oraya... ...neyse Kanada Başbakanı Harper'da demiş ki... ...ya bu işte... ...etik petrol falan deniyor... ...hani... E, ...böyle bir şey yok... Hani ...ne diyorsunuz şeklinde görüşleri... Ya ...bakın demiş... Da doğrudan, doğrudan çevireyim Look diye başlamış Bak kardeşim şeklinde Ben demiş Bunun Nihai olarak bu projenin yapılmamasını Tahayyül bile edemiyorum demiş İktisadi dava Bunun arkasındaki iktisadi dosya Acayip kabarık demiş yani İktisadi şey getirimleri çok fazla bunun demiş Onun için köy eser Kanada'da ve ABD'de yaratılacak istihdam Haddi hesabı yok demiş e, aynı zamanda ABD'nin enerji ihtiyacı da çok fazla demişti. Olayın özeti bu demiş. Haklı. Birebir çeviriyorum. E, tabii o da e, aslında palavra sıkıyor çünkü yenilenebilir enerjiler bu kanıtlanmış bir şey. İktisadi çalışmalarla hani böyle deyip de sanki e, istihdam düşmanı falan gibi gözü gözükmek istemiyorum. O yüzden söylüyorum. ...çok kat be kat fazla istihdam yaratıyor. Zaten bu son zamanlardaki bütün araştırmalarda ortaya kondu Çin'in bile... Çin'in bütün... bile ağır şekilde buna yatırım yapmışsın sebeplerinden bir tanesi de bu. Evet. Neyse. Peki oradan geçelim. ve günün Çin'de bu arada Çin demişken seller var. 1 milyon kişi. Yani ufak bir rakam olarak böyle. 1 milyon kişi. 8 eyalette birden yoğun yağışlar... Bir milyon kişi evlerini terk etmek zorunda. Hindistan'da bir sürü insan e, ölüyor. Sellerden, muson, e, Pakistan'dan sonra Hindistan'ı da vurdu. Onu geçiyoruz. 26 milyar yuan Çin'de yani 4 milyar dolardan fazla maddi zarar da var. Ve e, ülkenin 40 büyük nehrinde taşmadan bahsediliyor. Bir milyon... E Kişi diyorsunuz. Evet, bendeki haber öyle yani en azından. Yani hani e, bir şey değil diyorsun yani. Bir milyon kişi, mi? yani işte Türkiye'de orta büyüklükte bir e, şehrin tamamıyla boşaltılması olarak düşünülebilir belki karşılaştırması. Orta yani. büyüklükte değil aslında büyük milyon kişi. Şimdi gelelim, eğer hesap yapıyorsak müjdeli habere Independent'in özel haberi bu. E, Büyük bir keşif yapılmış İngiltere'de. Heyecanla bekliyorum. Lancashire'de. Hayatımızı değiştirecek bir keşif mi? Hepimizin hayatını bir daha eskisi gibi olmayacak kadar kuvvetle değiştirecek. Tasavvur bile edilemeyecek büyüklükte gaz yatakları bulunmuş. Hey. Kayaların içinde, Lancashire eyaletinde ya da vilayetinde. Ve fracking denen yani basınçlı su... Ve bir takım kimyasallarla kayaların enlemesine çatlatılarak parçalanmasından elde edilen bir gaz yöntemi kullanılıyor. Bütün yeraltı suları yanar hale geliyor. Yani musluktan akan suyun poşu değil. giderek böyle bir e, üzerine yerleştiği organizmayı öldüren parazite benzemeye başladı sanki. Başladı mı? Doğru. Hata benim. 200 trilyon look cubic feet deniyor yani nasıl çevireceğiz onu bilmiyorum ama 200 trilyonluk bir rezerv varmış İngiliz ölçülerine göre ve bir quadrilla resources diye bir şirketle konuşmuşlar ve demiş ki 1700 yeni iş açacağız bir kere demiş ve bütün Britanya'nın enerji, doğalgaz ihtiyacını 66 yıl karşılayacak durumdaymış. Tamam işte. Ve bu yalnız Britanya'nın da sonunu getirebilir. Peki planın arkasında kim var? Asıl işin arkasındaki Eminence Grease kim? Güçlü adam. Lord Brown. British Petroleum'un BP'nin eski patronu. O çok çevreci olduğunu ve hatta Beyond Petroleum diye yani petrolün ötesine geçtiğini söyleyen sloganı da bulan adamdı. Yanılmıyorsam yani onun dönemindeydi o. Şimdi BP'den oraya geçmiş Lord Brown Quadrilla Resources şirketine. Ee, Bipiden niye ayrıldı diye sual edecek olursan ki bu suali bekliyorum tabii. O zaman ben de sorayım. <gülüyor> ee, bir yalan söylemiş şeye mahkemeye yalan söyleme suçundan eşcinsel bir ilişkisini gizlemiş hmm. ee, ve işte böyle. Şimdi Britanya'da bu da başlıyor. Ee, olağanüstü problemler yaşayacağını biliyorum. 1700 kişi iş bulur mu? Ya da 66 senelik doğalgaz ihtiyacını karşılar mı? Ondan emin değilim ama. Valla Oxfam'dan yapılan bir açıklama var. Oxfam e, uluslararası bir e, kuruluş. E, onu da söyleyelim. Hani bu gelişmiş ekonomilerin e, artık tabii... Kendi açıklarında işte yok doğalgaz yok petrol bulup kendi yaşadıkları coğrafyaları tamamen bitirmeleri bir yana. E, ki aslında bugün içinde olduğumuz e, çağın da arkasında biliyorsunuz Avrupa'da odunun bir yakıt olarak azalmasının çok ciddi payı vardır. Neyse hani o tarihsel e, örneği geçelim. Şimdi yeni bir şey, akım var. Bir süreden beri devam eden, 2001'den beri aslında yoğun olarak devam eden, yeni diyorum ama 10 seneyi de bulmuş bunun başlangıcı. Bu land grab dedikleri... Evet, toprak... Gaspı... Gaspı... Yani Afrika'da veyahut daha gelişmemiş dünyanın bazı coğrafyalarında... Oranın büyük ölçüde yoz hükümetleriyle yapılan anlaşmalar sonucu işte oradaki... Yerel çiftçileri ve kişileri yerinden yurdundan ederek tamamen etkisiz hale bırakarak o geniş toprakların işte bu birinci dünya ülkelerine gıda veya daha da kötüsü yakıt yetiştirmek için çünkü kullanılması gasp edilmesi meselesi bu. Bu toprakların büyük çoğunluğunda çünkü şey yetiştiriliyor biliyorsunuz yakıt bitkileri. Bu biofuel denilen, biyo yakıt denilen yakıtların hmm. ham maddesi olan bitkiler 2001'den beri 227 milyon e, hektar. Güzel. Gayet bu şekilde eee gidiyor. E, gitmiş. E, bu arada tabii şey var. Hani tüm bunlarla ilgili konuşurken mesela Avrupa Birliği'nin işte e, iklim politikalarından falan bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin iklim politikalarından paketi, o paket. O paketin içinde bir tane de 2020'ye kadar ee, yenilebilir enerji kaynakları arasında yüzde ulaş, ulaşım alanındaki yakıtın yüzde evet. on olması işte bu da bu. Evet Kyoto Protokolüne imzalayan ve onaylayan Kanada da onu zaten indirecekti yüzde otuz artmış. Ama Kanada zaten onu ta 2008'den beri e, ne Kyoto şeyini geçti. Peki Kiyoto... E, bağlayıcı, evet. Bağlayıcı değil mi? Evet, ben de... Onu Ama söylüyorum. işte e, Birleşmiş Milletler... E, ...Güvenlik Konseyi kararları da bağlayıcı. Kiyoto'nun bağlayıcılığı en fazla o seviyede. Tü sana diyorlar. Evet, anladım. Git köşeye ayakta dur bir... Onu da demiyorlar. Demiyorlar zaman. aslında. Evet, bu arada Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde... ...Siyanür Barajı çökmüştü ya... ...eti gümüş fabrikası da bir şey yok... Hiçbir sorun yok demişti. İl Çevre Kurulu'ndan ceza... Sonra gelmiş. yüzlerce kişi hastanelik falan oldu ama. Evet ama onların da ilgisi yok denmişti. 4 Siyanür havuzunun kapatılmasına şirkete de 500 bin lira ceza kesilmesine karar verilmiş. Böylece diğer cezalarla birlikte 5 milyon liraya ulaşmış. Ee, ama... E Böyle devam ediyor herhalde yani ceza kesilince orasının kirlenmesinden vazgeçilmiş oluyor mu zannetmiyorum ama belki de cezayı kesince şirket temizliyordur oraları da kirliliği gideriyordur ya da devlet yapıyordur. Kirleten öder. Mi? Kirletene ödetiyordur devletti Yok sanmıyorum. Ben de şey sanmıyorum oldu. ama iyi niyetli. Neyse o ilkede yanlış anlaşılıyor zaten ee, uygulanışının birkaç farklı boyutu var. Neyse ona girmeyelim burada Girme bayağı uzar. Dil Ovasının da yaşanılır bir kent olduğu şeyi şey çıkmış son e, saati bitirirken. Bu Bunun aksini onun... söyleyen bilim insanlarının hakkında da davalar, soruşturmalar falan var. Evet, e, Koca Üniversitesi'nden Onur Hamzaoğlu'nun mesela araştırmayla ağır metaller kadın sütünde ve ölümden 33'ü kanserden olduğu sanayi tesislerinin doldurduğu ilçede çıkmıştı ama Profesör Hamzaoğlu'na İdari soruşturma açılmıştı hatta dava edilmişti filan. Evet. Ee, i̇şte öyle olunca birdenbire Dilovası da yaşanılır bir kent oldu. Evet, Kocaeli valisi Ercan Topaca yok böyle bir şey demiş. Yaşanılır kenttir burası. Gerek çevre kirliliğinde, gerekse hava kirliliğinde asla geriye gitmiyoruz. Her şey kontrol altında demiş. Ailesinin ortnung demiş. Almancasını ben söyledim. O zaman ben de bir son bir çevrele ilgili değil ama bu e, Almancasını bir örnekte ben vereyim size. Fransa'da biliyorsunuz tüm kadınların e, işte gözleri dışında tüm vücutlarının kafadan kıyafetler giymeleri <gülüyor> yasaklandı yakın zamanda. Bu sabah bakarken BBC'de bir haber dikkatimi çekti. Bununla ilgili iki kadının yakında mahkemeye çıkacağı falan filan şeklinde gidiyor. Tamam bu zaten bekleniyordu hani olacağı ama haberin dili e, çok ilginç BBC'deki. ...deniyor ki işte isimleri vermiş... ...Hint Amas ve Kenza Dryder... E, ...kamuda... Kamuz, şey, e, ...kamusal alanda... E, ...nikap giyerken yakalandı. Yapmam. Bu kadar korkunç bir şey yapmış olamazlar. Yani kadınları kastetmiyorum. Bu kadar kötü bir dil kullanmış olamazlar. Ha, hakikaten BBC böyle yazıyor. Mi? Evet evet BBC. Yapmam bir şey. Yapmış önümde... <gülüyor> Olsun bence yapmamıştır. Peki o zaman. <gülüyor> e, o zaman saati kapatıyoruz. Açtık da ama günün en eğlenceli biraz kara mizah olacak ama e, Malatya Belediyesi'nden müthiş bir çalışma. Öldü sanılarak morga konulursa diye Malatya Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde kurulan or morga öldü sanılarak morga konulan kişiler için alarm sistemi ve içeriden açılabilir dolaplar yapılmış. Ben bunu son derece olumlu bir haber evet. olarak değerlendiriyorum kendi adımda. Hakikaten. Yani çok dünyanın en korkunç şeyi olabilir. Evet. Çünkü orada öyle uyanıp da ölmek. Ayrıca cenaze sahipleri için de her türlü konfor bulunuyormuş. Hakikaten günün e belki de tek olumlu haber. Biraz makabır ama olsun. Umut dolu. Mor dolapları harekete uyarı veriyormuş. Musalla da dönebiliyormuş. Musalla taşı Peki şimdilik ara veriyoruz. Açık gazde. Nereye Doğru Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet zaten havada kapalı. Bu günaydını da işte öylesine söyledim. Yok açıyor açıyor. Açıyor mu? Açıyor. Açıyor. Evet, şimdi... Bu önümüzdeki Cumartesi günkü Moving Planet'le ilgili iki kelam edeyim dedim. Ee, çok hayal e, kırıcı. Türkiye'den çok az etkinlik var. Ee, 4-5 tane saydım ben. Ee, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya. Ankara yok tabii. İzmir, Antalya ve İstanbul. Ankara'dan da sonra İstanbul. olur aslında. Genellikle bundan önceki senelerde Ankara'dan da Bu oluyor. Moving Planet etkinliği bahsetmişindir evet. herhalde. Ondan sonra Moving Beyond uh, 350 yani şu, bu işte artık uh, ne uh, araf uh, bu eşiğin uh, gerisine düşebilmek üzere fosil yakıtların uh, yakıtlardan kurtulmak üzere dünya çapında bir etkinlik değil mi? Evet. Ve geçen sene Dünyadaki bütün ülkeler Kuzey Kore hariç yapmıştı. 7500 kadar etkinlik. Yani. Evet. Çok ilginç de etkinlikler vardı aralarında. Fakat bir şey epey bir ülkede hiçbir şey yok bu yıl. Ve çoğu da civarımızda Suriye, tabii başka işlerle uğraşıyorlar ama Ermenistan falan gibi ülkeler hiç yok. O, ama son... Mesela Mısır'da bayağı ciddi Mısır'da etkinlikler var. önce. Evet. Peki. Yani bunu Tabii, takip etmeye çalışıyoruz biz de. Bugün basın toplantısı var Ben hı hı. de e, ufak bir açıklama yapacağım onunla ilgili 24'ünde Kadıköy'de işte. Evet. 14'te başlayan ve bir konserle de 16'da konuşmalar ve konserle de nihayetlenecek ama e, Hareketlenen Gezegen diye evet. çevirdik. Güzel, dedi. fena değil aslında. Yani o moving beyond'dan hareket yani şey fosillerin ötesine hareket etmek e, tam karşılığı değil mi? ama aynı zamanda da bir aynı zamanda da bir hareket hareket halinde sürekli evet. işte bir, özellikle de bisiklet gibi hmm. çok hareketli şeylerin ön, öncelikle ona tavsiye ediliyor yani bisikletiniz varsa hiç durmayın dolaşın diye. Neyse bakıp göreceğiz. Evet. Cumartesi günü Göreceğiz. Bakalım ne olacak. Yani bir şey olacağı yok ya. Ama 700 yeni iş alanı açıyormuş. Lancashire'de, İngiltere'de dünyanın en büyük şeyi bulunmuş. Ee, doğal gaz şeyi, fracking denen yöntemle çıkaracaklarmış. Hı hı. 1700 iş alanı açacağız demişler. Fosil yakıt işte. Evet. Bu enerji oburlu bitmez. Demişken. <gülüyor> evet gelelim bizim meselelerimize. Evet. Ee, nereden başlayalım? Ee, yani terör. Nedir? Evet terör. Niyet yani terör e, karşılığını buldu. Çünkü e, ona buna e, her önümüze gelen e, silahlı e, şiddete e, terör diyerek terörün içi e, boşaltıldı yıllardır. Ee, ama e, daha önce de e, PKK yapmıştı tabii böyle böyle işler veya işte ona yakın gruplar neyse altı e, yedi tane e, böyle saldırı var geçmişte e, tam tipik terör saldırısı yani silahlı e, insanların silahsızlara saldırıp öldürmesi veya yaralaması olarak çok kabaca tarif etmeye çalışırsak. Bu Ankara'da yaşanan ve tipik bir terör vakası. Bu Sri Lanka modelinden söz ediliyordu biliyorsun. Sen de geçenlerde söz ettin. Evet. Sri Lanka modeli tam bu. Yani giderek sıkışan bir hareket, yani siyasi hareket, silahlı bir siyasi hareket. O ülkenin ordusuyla Artık e, çarpışacak e, halde e, halden çıktığı andan itibaren de, etkinliğini tabiri caizse kentlere e, yoğun insan e, kalabalıklarının bulunduğu yerlere taşıyor Siz, bunun sivillere. çok pek çok örneği var. Sri Lanka'da en bariz örneği en en e, şiddet örneği en kanlı örneği eee çok pek iki tane devlet başkanı öldürdüler yani. Biri biliyorsun Gan şey Gandhi'nin oğlu Rajiv Gandhi öldürüldü. Hindistan devlet başkanı başbakanıydı. bir de Sri Lanka'nın devlet başkanını öldür Bir devlet başkanını öldürdüler böyle. şehirlerde yaptıkları e, terör vak e, gerçekleştirdikleri e, intihar saldırılarının haddi hesabı yok. Tabii biraz bu Filistin'i de e, hatırlatıyor. Yani bu otobüslerde e, patlatılan bombalar, e, fedailer, e, intihar saldırıları falan. Yani Allah muhafaza eğer e, umarım e, bunun arkası gelmez. Ne diyelim. Evet. Yani asıl şimdi bu tabii bir de bugün, dün ve bugün de konuştuğumuz bir arabadaki altı kadının tüfek ve roket atarlı saldırıyla dördünün öldürülmesi. Ya bu, bu kör bir saldırı tamamen. Kadınlardan bir tanesi bir BDP'li yöneticinin yeğeni mesela. Böyle bir, böyle bir açık işçiründen çıkmış bulunuyor öyle gözüküyor en azından ama bu bu yönetilmesi gereken bir şey yani bu bugüne kadar e, e, işte özellikle bölgeye veya doğuya e, ve güneydoğuya mahsus ve o oraya sınırlı gibi duran hadisenin artık Türkiye çapında bir hadise haline gelmesi bir iki bunun yönetilmesi gerekiyor yani bu bu hükümet götürür yani böyle bir şey. Yani bu hem Türkiye'yi ve hükümeti de sarsar. Dolayısıyla bu sadece deklarasyonlarla olabilecek bir, bir iş değil. Bir, bir, bir halledilebilecek bir iş değil. Bakalım ne olacak ve üstelik de çok da tuhaf bir süreç yaşıyoruz. Gene şizofreni burada da... E, e, ziyadesiyle e, mevcut. Bir tarafta bu e, meşhur kaset, e, sızdırılan kaset, mit e, PKK görüşmeleri e, her ne kadar kesilmiş olsa da arkası gelmemiş olsa da ve diğer taraftan da e, askeri operasyon, Kuzey Irak'a e, bombalamaya devam eden uçaklar falan yani böyle tuhaf bir e, dönem ve belki ee, en fazla müzakereye ihtiyaç olduğu, e, ihtiyacımızın olduğu dönem e, hükümet bakalım bu işin nasıl e, e, ve, ve bir PKK yani e, nasıl yönetecek e, göreceğizse. Belki a, akıllarda şu var, yani bu PKK'nin hareketin diğer sivil diyelim e, adına... E, kollarından ayrışması anlamına da gelebilir. Ee, her ne kadar bunu PKK üstlenmemiş olsa da tabii bu arada onu da söyleyelim. Evet üstlenmiyor. Ee, evet ama Hatta biz yapmadık dedi dediler, ya. evet ama yani işte ona yakın gruplar falan Duran Kalkan'ın bununla ilgili bu, bu yani bunu haber veren e, beyanları var. E, çıktı bütün gazetelerde işte bu iş buraya doğru gidebilir diyor. Eee Belki hükümet e, bu şekilde bir yani hareket içerisinde bir ayrışma e, umut ediyor. E, çünkü BDP kınadı tabii bu olup biteni. E, bakalım ne olacak ama e, yani şimdilik ortada hiçbir e, emare yok. E, tabii yani malum e, tepkilerin dışında. Evet şimdi be, meclisin de tatilde olması evet. tabii çok tuhaf bir durum yaratıyor. Bu şizofrenik e, atmosferi bütün pekiştiriyor. Biraz önce e, senden önceki saat içinde de bunu biraz da konuşma fırsatımız oldu. Yani olağanüstü yoğunlukta gerek e, uluslararası alanda bölgesel alanda gerekse de ülke içinde olağanüstü yoğunlukta işler olmasına rağmen meclis uzun bir tatil uykusu içinde. Burada... Meclis tatilde başbakan da yok. Yalnız bu, şimdi böyle bir durumda yani bu herhangi bir şey bir vaka değil Ankara'da olan. Dediğim gibi bunun daha önce benzer vukuatlar oldu ama bu başka bir şey. Bu yeni döneme tekabül ediyor. Ve burada hükümet çevresinde ee, bu yeterince tahlil edildi mi emin değilim. Yani böyle bir durumda ben açıkçası başbakanın işini gücünü bırakıp atlayıp geri gelmesini beklerdim. Ee, çünkü o İçişleri Bakanlığı'nın işte yani beyanları okuyoruz yani değil mi? Ee, ne de mücadele et mi dedi? Ne dedi öyle bir, bir, bir Tuhaf ifadeler kullandı. Evet bu. Üç adet vatandaş öldü dedi değil mi? Öyle, Öyle değil mi? Burası iyi mi? Üç adet dedi. Evet çok ilginç. Ya yani bu daha e... yani bu yönetilebilecek yani bu, bu bu yönetilmesi gereken bir kriz bu ve e, ben şimdiki durumda işte yani mutat ve malum ifadelerin dışında pek bir şey göremedim yani. yani sağ ne Mahir bir şey söylemeye çalışıyor. Şeyde e, ya bu konuyla ilgili saldırının detayları daha netleşmeden önce e, çelişkili açıklamalar geldi işte bu, bu intihar e, evet. saldırısı olmasından şüpheleniyor. O zaman e, ölenler herhalde ölmüş sayılmayacaktı gibi düşünerekten öyle bir e, garip açıklamalar silsilesi geldi arka arkaya gerçekten. E, bakalım yani daha başbakan yurt dışında değil mi? Daha dönmedi. Bildiğim kadarıyla evet. evet. Öte yandan da yurt dışında da mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kıta sahanlığı anlaşması yaptı diye. Ama Gen New York'ta oldu. New York'ta tuhaf bir haber. Evet. Şimdi diğer e, konu da o değil mi? yani evet. Sıcak gelişme işte. Türkiye sert çıktı. Var ya donanmayı yolluyoruz. enler Akdeniz'de. <gülüyor> Afrodit'i kuşattık bugün. Afrodit'i kuşattık falan. Hiç öyle bir şey yok tabii. Ee, burada <gülüyor> inanılmaz bir bilgi kirliliği var bu konuyla ilgili. Her şey birbirine karışmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle dün New York'ta imzala, alel acele imzaladığı o e, hakikaten gülünç anlaşma. E, yani o anlaşmayı imzalamaya gerek yoktu. Yani kimse çıkıp Türkiye'ye e, ya niye orada bir şey arıyorsun Demezdi kaldı ki orada da bir şey yok yani Girne ile Mersin arasında bir şey yok öyle anlaşılıyor olsa şimdiye kadar 40 kere çıkardı çünkü Türkiye o kadar enerjiye susamış bir ülke ki. Evet. Dolayısıyla yani o işte böyle dostlar alışverişte görsün diye böyle bir girişim. Zaten çeşitli medya organlarında da gereken cevap verildi. Neye Kısasa kısa gibi ifadeler, <gülüyor> yani çok... onu da yorumlamak zor. Çocukça yani, daha da, yani evet. hakikaten çok tuhaf çünkü o e, Afrodit denilen neyse yani o gaz ve petrol e, yataklarının muazzam yataklarının bulunduğu deniz altında e, bulunduğu e, farz edilen, e, tahmin edilen bölge Kıbrıs'ın güneyinde. Yani Türkiye'nin e, oraya e, müdahale etmesi söz konusu değil. Yani, e, e, yani hiçbir hak talep edemez. Ha şöyle bir, bir hak talep edebilir. Bunu daha önce konuştuk iki hafta önceki programda malum. E, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bir şey talep edebilir. O da komik olur zaten. Yani <gülüyor> zaten o ihtilaflı bir durum. Yani onun e, KKTC'nin uluslararası haklarını... Ee, savunmak zaten yani işte elinden geldiği kadar yapıyor ama yani burada herhalde birileri ya alay mı ediyorsun der e, Türkiye'ye değil mi? Böyle bir açmaz içerisinde ve debeleniyorlar yani işte o anlaşma imzalanıyor bir tarafa gemiler yollanıyor aksazdan gitti herhalde o gemiler falan neyi koruyacak o da belli değil çünkü o yani Türkiye'nin Mersin ile Girne arasında petrol gaz aramasına Muhalefet edebilecek bir tek ülke var. O da Suriye. Ee, çünkü onun da münhasır ekonomik bölgesi e, ile kesişebilir o bölge. Ee, ama o da e, Birleşmiş Milletler'in 1982 tarihli e, Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf değil Suriye. Dolayısıyla böyle bir tuhaf bir durum. Yani böyle e, gazetelerde ne? anlamsız şey, başlıklar, manşetler işte gereken cevap verildi falan. Evet, bir de Star gazetesinde de teröle karşı birlikte diye böyle bir mesaj var ve yani Obama ile şey birlikte gösteren başbakanı birlikte gösteren fotoğraflar eşliğinde yani gemilerimiz Akdeniz'de diyor mesela. Gemilerimiz Akdeniz'de gibi alt başlıklarla Mustafa Karaylioğlu da zirvenin perde arkasını yazdı. Diyor. Şimdi bir e, o, bu, bu konuyla ilgili söyleyecek e, herhalde iki, iki şey var. bir bu savaş dili artık giderek hayatımıza tamamen hakim oluyor. Hı, çok eder. önemli yani bu, bir şey bu. savaş dili yani her, her anlamda yani bu, bu Akdeniz'e yollanan donanma falan bunlar... E, e, zararsız, selim e, kelamlar değil. E, i̇nsanlar giderek buna alışıyor. Bak donanma da yolladık. İşte yok o, onu bunu asacağız keseceğiz falan gibi bir hava var. İki, bir, yani Türkiye her tarafta savaşa girmek e, e, heyecanı ve azmiyle dolanıyor. Şu sırada kamuoyundan bahsediyorum. Yani Hükümet tabii öyle de. Kamuoyu da öyle. Yani böyle bir tuhaf e, neyi Hakikaten yani kimsenin sonuçlarını hesap edemeyeceği bir takım maceralara girmeye hazır gibi bir Türkiye var. Eylül 2011 itibariyle. E bu çok endişe verici tabi. Yani gazetelerdeki o tuhaf okuyucu yorumlarına bir bakın. Ya tüyleriniz diken diken olur. Hadi yürü aslan falan filan böyle bir, bir, bir alet yürü büyük harflerle, falan, evet. büyük harflerle falan yazılmış. Tabi tabi tabi yani yürüyelim gidelim vuralım kıralım falan böyle bir e, yani bunu tabi e, bunun şakası yok bu bir oyun değil bu tabi diğer taraftan bir politikasızlık e, demek aynı zamanda yani sen donanmayı zorlama yollamak zorunda kalıyorsan demek ki Politikayı beceremiyorsun demektir yani bu muazzam bir sorun aslında. Yani çünkü savaş en son yapılan bir şey değil mi? Yani artık lafın bittiği yer Öyle demek ki oradayız. Yani bu Türkiye'nin bu çok iddialı dış politikasının da bir fiyaskosu anlamına geliyor pek çok anlamda, pek çok yerde. Yani çok yakın zamana pek kadar. Pek çok mekanda değil mi? Sıfır sorundan evet. nelere gelindi evet. yani. Hadi Ceddin deden Ceddin babam gidiyoruz yani. Ee, böyle bir <gülüyor> Osmanlı e, da gizli göndermelerle <gülüyor> gizli de değil artık açık yani gizlisi kalmadı. İşte evet, işte üstü örtülü bir şey. burada tabii basına da epey bir iş düşüyor açıkçası ikinci noktada o bu e, bu verilen haberlerin e, e, yani son derece taraflı yani eskisine oranla daha da taraflı verildiğini görüyoruz artık. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri seyahati. Ben girdim baktım şeye yani oradan bir açıklama var mı diye. Dünya basınında falan hiç yok tabii yani bu görüşme. Ama Amerikan basınında da böyle üstü kapalı bir takım şeyler var. Fakat mesela Ermeni basınında bir şey buldum. Yani Ermenistan'la ilişkilerden söz etmiş Obama Erdoğan'a. Hiçbir yerde yok mesela ve eminim Türkiye'de, <gülüyor> Güney Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs sularında ...sondaj çalışması yapan Amerikan şirketini şirketi konusunda da bir, bir laf etmiştir yani e, artı e, bu Kıbrıs'a yani Kıbrıs Cumhuriyetine e, karşı e, dile getirilen tehditler e, ile ilgili eminim bir şeyler söylemiştir. Dolayısıyla yani bu basının e, anlattığı gibi böyle toz pembe işte ne ortaklık bir, bir, bir, bir, bir ortaklık mı ön ne ortaklık böyle bir böyle bir, bir bir tabir var orada önemli ortaklık mı güçlü ortaklık mı ne üzere e, işte onunla ilgili bir e, işte sadece o sanki e, yani çok güçlü her şey yolunda hiçbir pürüz yok Amerika ile Türkiye arasında olur mu öyle şey dünya kadar pürüz var Kıbrıs bir bu e, noble enerji meselesi ve o tehdit İsrail ben iki evet, İsraille İsrail yani beğen beğenme yani Amerikalılar bunu illaki söylemişlerdir yani İsraille şu biraz calm down yani sakinleşin e, demişlerdir iki Ermenistan konuşulmuş üç bunlar hep pürüz... ondan sonra bilmiyorum e, Türkiye'nin e, Türkiye'deki gayrimüslim azınlıklardan bahsedildi mi yani o çünkü e, Sürekli her yani Türkiye ABD görüşmesinde olan bir maddedir o zaten bilmiyorum görüşülmüş olabilir şey meselesi Filistin Filistin devletinin tanınması meselesi Türkiye orada bastırıyor tamamen Amerika Birleşik Devletleri ile karşı kampta. Evet evet onu diyor. Yani bütün bunlardan hiç bahsedilmedi ve sadece dostluk kardeşlik falan bahsedildi konik yani hakikaten Ve acıklı. Bir zaman. de silah meseleleri var işte predatör. Ha bir de, de predatör almaya predator çalışıyorlar almaya oradan. O, onun da hiç oluru yok. Çünkü kongrenin okeyi gerekiyor falan filan. Yani böyle bir radar, radar üstü meselesi de var. Ya, orada sorun yok anladığım kadarıyla ama. Ben meclis yokken zaten en önemli uluslararası kararları da bu şekilde geçiriyor anlaşılan. <gülüyor> Predatörler tamam falan şeklinde bir haber de var. Fakat ben. senin bütün söylediklerini yalanlayan bir şey Sür marşeti vermek zorundayım. Kusuruma bakma. Yok. Olur mu? Ee, Erdoğan, Obama görüşmesine katılan üst düzey bir yetkiliye Heh. çıkışta Heh. nasıldı diye sordum. Heh. Asla Aydın Taşbaş, New Heh. York'tan yazıyor milliyette. Heh. Çok iyiydi dedi. Olur. Sonra gözlerimin içine baktı ve ek ekledi. Ama gerçekten... <gülüyor> E tamam o zaman sorun yok evet. Yani e... Yeni Şafak'ta da predatorda Yanlış yazmışlar ama önemli değil, önemli Pre... değil. Predator yazmışlar Predatorda sorun yok <gülüyor> Demiş <gülüyor> Predator avcı demek Evet yırtıcı en... Yırtıcı avcı evet. Evet. Erdoğan predatorların satın alınabileceğini ya da kiralanabileceğini belirtmiş. E tabii öyle bir ihtimaliyet her zaman var da onun için e, izin gerekiyor. <gülüyor> yani işte biz böyle e, kendi söyler, kendi dinler halinde e, sonbahara doğru e, <gülüyor> emin adımlarla ilerliyoruz. Evet. E, evet. Peki valla nereye Allah doğru? Sandırmasın. Allah utandırmasın. Allah <gülüyor> utandırmasın. Çok teşekkür ederim Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, saat 9.28. Birazdan bu yarım saatlik bölümü de kapatıyoruz. Kapatmış olacağız. Arkasından da 9.30 10 arasında bir konuğumuz olacak. Ayhan Aktar konuğumuz olacak. Yorgu Hacı Dimitri Aşkale Erzurum Günlüğü 1943 adlı kitabı iletişim yayınlarından oldukça yakın bir zaman önce yayımlandı ve şimdiye kadar bu konu üzerinde en çok çalışmaları yapmış ve yayınlanmış olan Ayhan Aktar'ın bu yeni belgeyle yakın tarihimizin en önemli Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli konularından biri olan bu varlık vergisi meselesini biraz daha yeni bilgiler ışığında tartışmak ve konuşma, sohbet etme fırsatı bulacağız. Açık Gazete Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var, Ayhan Aktar'la. Varlık vergisinin bazı bilinmeyen önemli belgelerini de ortaya çıkaran, bence çok önemli bir kitabı yayınlandı, iletişim yayınlarından. Şimdi... Onu konuşmak üzere kendisini davet ettik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada seni görmek gayet iyi geliyor bize. Çok teşekkürler. Bir mukabele. Şimdi bu Yorgu Hacı Dimitri Aşkale Erzurum günlüğü başlığını taşıyor. Ama yalnız bu günlük değil buna ilaveten yeniden eski çalışmalarını da epey günümüze kadar getirdiğin çok kapsamlı bir değerlendirme makalesi de var. Ayrıca da başka ilginç belgeler medyanın tavrını gösteren e, belgeler bir de tablolar da var. E, listeler. listeler, kafi evet. listeler evet. Evet. Kafilelerin gidiş sırasına göre mükelleflerin listesi gibi. Daha önce şimdiye kadar pek bilgi sahibi olmadığınız ve bu yakın tarihin en karanlık noktalarından bir Üzerinde çok konuşulacak şey var ama ben öncelikle günlüğün kendisiyle başlamak istiyorum. Çünkü e, bunun da sebebi şu. Çok etkileniyor insan. Kısa e, el yazısıyla yazılmış. Evet. Kısa ama çok çarpıcı bir günlük ve e, bu tip işte tarihsel ve sosyolojik çalışmaların kaçınılmaz olarak uzak kaldı mesafeli durdu insani boyutu burada bütünüyle görmek Evet, türü... Çok sıcak bir şey var. Yani Hacı Dmitriyadis e, oraya gittiğinde 60 yaşında. E, aslında kanun çıktığında o yaştaki mükelleflerin Aşkale'ye yollanmayacağı diye bir şey var. 55 yani, yaş. 55 yaş sınırı var. Fakat e, iki tane Musevi avukat, e, Gat Franco ve Şekip Adut... Kanun çıktıktan sonra yani Kasım ayının ilk haftasından itibaren her yerde, ikisi de İstanbul'da, her yerde derken Dostahbap Meclisi'nde işte o zamanki büyük kulüpte falan filan böyle kanun olur mu, bu ne biçim kanun, ee, bunun itirazı yok, ee, işte bu komisyonlar nereden e, ticaret hayatını bilecek ki falan diye itirazlarda bulunuyorlar ve bakanlar kurulu toplanıyor milli şef İnönü'nün başkanlığında bir karar alınıyor bakanlar kurulu kararıyla kanun değişiyor <gülüyor> yani e, bizde de, 1980'lerin başında darbeden sonra e, gördüğümüz hukuki pisliklerin kökenleri hakkında bu fikir veriyor bakanlar kurulu kararıyla e, işte kanun değişiyor sözde ve bu 55 yaş sınırı kalkıyor. Maksat bu iki avukatı da Aşkale'ye yollamak. Ve e, ilk kafilenin listesine baktığımız zaman Gad Franco ile ile Şekipadut ikisi de e, Aşkale'ye yollanıyorlar. E, ve Şekipadut'un ev eşyaları, haraç mezat satılıyor. Ve bu mezat esnasında oraya toplanan insanların ee, işte o güzel koltukların üstünde tırmanarak pay sürmeleri basında ballandırılarak anlattırılıyor. Evet. Ee, bu bakımdan e, o dönem hakikaten çok karanlık bir dönem. Ee, ve Hacı Dimitriyadis burada ee, ayağın üstünde durmaya çalışan, e, önünde iki defa belki e, Doğu Anadolu'ya gidiyor. Manifaturacı değil mi? Yok, un tüccarı. Aha un tüccarı. Un, un tüccarı. tüccarı. Ee, 138 bin liralık bir vergisi var yani 138 bin lira bugünün parasıyla çok anlam ifade etmeyebilir ama şöyle söyleyeyim 2500-3000 liraya iki katlı bir ahşap evin satın alınabildiği bir dönemden bahsediyoruz 138 bin lira gibi bir parayı bir meblağa iki haftada ödemek zorunda kalmak korkunç bir şey Evet, yani tamamen silmeye yönelik aslında. tamamen Siyar silmeye bir, yönelik e, ve ak, arkasında da şeyin e, şu mantık var e, Saracoğlu bunu açık açık söylüyor ben onun özel kalem müdürü merhum büyükelçi e, Fuat Bayramoğlu ile yıllar evvel mülakat yaptıydım Sarıcıoğlu şöyle dermiş bizim ulusal bağımsızlık mücadelemiz 3 aşamadan oluşur birinci aşama 30 Ağustos 1922'de ithamı erer, biter. Yani biz askeri planda bir başarı kazandık ve işte düşmanı denize döktük. Ee, i̇kinci aşama, e, ondan işte bir süre sonra Lozan'dır, e, bir sene sonra. E, orada da bu askeri başarımızı bir diplomatik e, zaferle taçlandırdık. Yani modern Türkiye'nin sınırları belli oldu. İşte ve bağımsızlığımızı Huku kendi kazandık. E, fakat işte üçüncü aşama eksik kalmıştır. Nedir üçüncü aşama? Biz ekonomimize egemen olan e, yabancıları, yabancı deyimi kullanılıyor, e, memleketten kovamadık. Türk ekonomisini Türklerin eline veremedik. E, dolayısıyla savaş yılları münasebetiyle varlık vergisi. Bu üçüncü aşamayı gerçekleştirmek için en büyük aşama olarak, en büyük çözüm olarak takdim ediliyor. Evet, o avukatlar bir de bu dost sohbetinde sohbetlerinde ödemeyeceklerini de söylüyorlar. Evet, ödemeyeceklerini mi? de ödemiyorlar, ödemiyorlar. zaten. Ödemiyorlar, onun üzerine de alel acele değişiyor. Bu tabii çok ilginç bir başka soruyu da akla getiriyor. Yani savaş şartları ıı, gerekçesiyle aslında o zaman öyleydi ne yapalım. Bun, evet. Böyle bir şeydi diye savunma gelmiştir bildiğim kadarıyla. Evet yani hala da öyle savunanlar var. Evet ama bunun tam e, yani kitabın özellikle makaleyi de e, makalenin de zaman e, net olarak görülüyor ki bu ta iddia ve terakki'den. Kesintisiz olarak Hı -hı. bu etnik temizliğe yönelik evet, evet. programın bir parçası. Bir parçası. E Çünkü e, yani e, İstanbul de defterleri Fai Gökten'in anılarında da var. E, savaş başlayınca Ankara hükümeti. Para basarak savaş masraflarını karşılıyor. Yani bir milyona yakın bir orduyu besleme durumunda. Ee, yani Türkiye savaşa katılmıyor. Ama seferberlik ilan ediyor. Evet. Ee, i̇şte bu insanları üretimden çekiyor. Bir ee, milyona yakın insanı beslemek maliyetli bir iş. Tamam. Bunun da karşılığı para basıyorlar. Buna. E para bastığınız zaman enflasyon yaratırsınız. Ve fiyatlar %350-400 artıyor. Buna... Çözümler öneriyor maliye bürokrasisi kendi içinde ee, ve bunlar şey adamlar dünyadan habersiz adamlar da değiller. Yani Maliye Bakanlığı bir, bir bülten yayınlıyor o dönemlerde. Ee, savaş içinde insanların savaş enflasyonu savaş spekülasyonuyla başka ülkelerin nasıl uğraştığına dair makaleler çıkıyor Türkçe bunlar. Ee, mesela Fai Gökte'nin anılarında şey var. Ya bizim memleketimizde para kazanan herkes gider gayrimenkul olur. Yani o zaman borsa yok, şu yok, döviz yok bilmem ne. Ee, biz 1938'den sonra, yani 39'dan sonra ya da savaş başladıktan sonra satın alınan bütün gayrimenkulleri tapudan çıkaralım. Ve bunların sahiplerine ilave bir vergi koyalım. Oldukça makul. Oldukça makul. Ondan sonra ee, bu reddediliyor. Niye reddettiniz diye soruyor Ankara'dakilere. Ya şimdi sen de mal beyanı falan isteyeceksin bu durumda. E, meclisteki milletvekillerin de mal beyanını istemek lazım. Şimdi olur mu böyle bir şey diyorlar. Şimdi böyle bir yüzsüzlük ve böyle bir utanmazlık var yani işin sonunda. Ee, ve bu arada hala işte 2000'li yıllarda birilerinin dönüp ah efendim memlekette para yoktu ne yapalım falan asmayalım da besleyelim mi işte biz de zenginlerden aldık demelerini ben akıl ve izanla e, yan yana getiremiyorum açıkçası bu bir savunu. ayrıca e, tabi söz oraya gelmişken e, zenginlerden alındığı o da yanlış e, o da yanlış ve bu kitapta o da çok net olarak ortaya çıkıyor çünkü be, Mesela Pera garson olarak çalışan... Evet 12 bin lira şey park otelde park garson otelde. olan adama 12 bin lira vergi salıyorsunuz. Adamı Erzurum'u Aşkale'ye yolluyorsunuz. Adamın yani İstanbul'da ailesi var. Orada ayakta durabilmek için o garson başka bir arkadaşıyla birlikte bir anlamda yemek yaparak... Evet. Yani diğerleri yemek yapmayı bilmediği yemek yaparak ötekilerden para topluyor ayakta durmaya çalışıyor. Şimdi e, bayağı da sayıları da yüksek. Tabii canım yüzde 40 ayaklarım. Yüzde 40. Yüzde yani, Başka bir şey daha var. E, şimdi gazeteleri okuduğumuz zaman e, ben yani gazeteleri bir 90'ların başında okudum. 91-92'de okudum. Bir de e, gazeteleri bir daha okudum geçen e, evet. yıllarda. Şimdi e, ilk başta işte birinci kafileye gidecekler e, ne bileyim işte şekip adut avukat e, ödeyeceği vergi dört yüz bin lira ödediği vergi beş bin lira üç yüz doksan beş bin lira borcu var böyle listeler yayınlanıyor ya da efendim işte e, X ya da Y manifaturacı tüccar zeytinyağı tüccarı şu bu böyle upuzun listeler çıkıyor. Şimdi bir noktadan sonra sanıyorum bu Mayıs ayı falan listeler çıkmıyor. Evet kesiliyor. Kesiliyor liste. Ben kendi başıma yani düşündüm tamam yani gazete için aktualitesi bitmiştir. Gündemden düşmüştür. Böyle yani birinci sayfada bazen ya da beşinci sayfada bugün 135 su niyet sahibi mükellef. Yani kötü niyetli evet. mükellef de Aşkale'ye yollandı diye bir haber. Evet. Yani, Şimdi e, fakat son dönemde bu kitap için ben bir daha gazeteleri okuyup isimleri bilgisayara girmeye başladım. Tabii 1990'larda benim laptop yoktu efendim gazetelerin fotoğrafını çekecek dijital fotoğraf makinesi yoktu. E, şimdi onlar var. Fotoğrafını çekip e, evde önümü açıp isimleri girmeye başladım. Derdim 1400 kişi yollanmış. Yani bu listeyi bir toparlamaya çalışalım ki 800 şey adını soyadını çıkarttık. Yani birisi dedesini arıyorsa açsın bulsun orada. Şimdi Mayıs ayından itibaren şeyler yok, isimler yok. Niye yok? Çünkü Mayıs'tan itibaren bunlar hakikaten park otelin garsonu, efendim İstanbul halinde şey, ofisi bile, dükkanı bile olmayan kabzımal, Ondan sonra Haliç'te kayıkçı, Sarıyer'de yerde balıkçı böyle adamları yollamaya başlıyorlar. Dolayısıyla ee, bir utanç vesikası var ki isimler de çıkmıyor. Evet bu aynı zamanda yani sadece etnik özellikleriyle ile ayrımcılığı ve hatta bir temizliği de içeren bir Sırf şey olmuyor değil dini tabii. Dini, Hı. etnik ve bir de ayrıca şey de tabii. Zenginlere İttah hedef aldığı şey doğru değil. Değil tabii, değil tabii. Yani bu zenginlerden alındı sadece lafı. Gayrimüslimler için doğru değildir, Müslüman Türkler için doğrudur. Evet. Yani açık söyleyeyim benim dedem kırk bin lira ödedi. Sadullah Aktar. İstanbul'un en büyük odun kemür tüccarıydı. Ha eğer gayrimüslim olsaydı dört yüz bin lira öderdi ama. Evet. Bu kadar net bu evet, iş. Dedem net. hiç tartışmamış. 40 bin lira parayı. Bu sene kar etmedik beyler demiş. Kapatmış meseleyi. Evet. <gülüyor> Atabiliyor muyum? <gülüyor> evet. Peki şimdi burada e, bir de e, bu e, Yorgo Acı günlüğüne Adis'in günlüğüne bir an için dönecek olursak bunu e, kendisinin e, torunu... Evet. Ben, Onun hikayesi de e, 2000, 2005'ti sanıyorum. Atina'da evet. bir e, akademik toplantıya gittiydim. işte konferans. Ara oldu. Bir hanım geldi. Benden kartımı istedi. E, ben de tabii vereyim de mesele neydi dedim. Ben size yazacağım dedi. Sonra bir hafta 10 gün sonra bir e-mail yolladı. E, ve orada işte dedesi Yorgacı Dmitriyadis'in önce Aşkale'ye sonra Erzurum'a gittiğini e, ve günlüğünün kendisinde olduğunu anlattı. Ben çok heyecanlandım. Ee, ne olur okuyabilir miyim falan dedim. Yolladı kadın. <gülüyor> o dedesinin defterinden bilgisayara girmiş. Ee, ben tabii okuyunca çarpıldım. Çünkü bu kadar e, açık, net, e, insani boyutları ortaya koyan. Umudunu da hiç kaybetmeyen bir evet. adam. Ee, bir de yani o saate kadar biz Aşkale'de Erzurum'da ne olduğunu bilmiyorduk. Daha doğrusu aşkale lafı ediliyor. Erzurum hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Yani evet. çünkü bunlar ilk dört kafiliği aşkaleye yol diyorlar. Aşkale minnacık bir kasaba. Her taraf, ahırlar dahil her taraf doluyor. E yani demek ki aşkale daha fazla adam yollayamayız diyorlar. E çünkü rakım 1720 gece eksi 25 subuk oluyor. Yani ortada bırakamazsın bu insan ölürler. Ee, bu sefer Erzurum'a yolluyorlar. Erzurum'da ne? O kamu hizmetinde kullanılacak. Ee, bu kamu hizmeti lafında pek bir anlamı yok. İşte ilk gün pazar günü e, bunları zorla... Özellikle e, de pazar günü. Pazar günü evet e, pislik temizletiyorlar. E, ve Erzurum halkı da bunlara bakıp... ...beter olun falan filan gibi böyle bir tavır içine giriyor. Ondan sonra Erzurum'da yaptıkları işte... E, ...Trabzon, İran... ...Karayolu, Erzurum'dan geçiyor... ...işte karayolunun... ...kardan kapanmasını engellemek... ...kar küremek... ...ki Hacı Dimitriyadis bütün bu işin... ...özünde de palavra olduğunu yazıyor... ...çünkü e, yani... ...işte kar temizlememiz gereken yer... ...8 kilometre uzaktaydı... ...8 kilometre işte 2,5 saatte yürüdük... E, ...1 saat kar temizledik... ...sonra da geri <gülüyor> gidelim... <gülüyor> ...yani evet. böyle bir iş işte... E, ...yani... E, ...bu e, Aşkale, Erzurum... ...daha sonra ister ...tamam buraları... E, ...konsantrasyon kampı değil, Auschwitz falan gibi... ...yani sıkıcı bir askerlik hizmeti gibi... ...ama tabi bu adamlar... ...ömürleri boyunca İstanbul dışında çıkmamışlar... E, ...işte bunları alıp... ...1750 rakıma... ...eksi 25... ...derece sıcaklığa koyduğun zaman yaşı 50'nin üstünde, işte, tansiyonu, şekeri, kalp yetmezliği olan insanlar. Biz ve Çok sayıda da ölen olmuş. Hacı Dimitriyadis'in şeyinde tıkır tıkır görünüyor yani. Nasıl öldüklerini bile intihar ya, edenler falan. İntihara teşebbüs, teşebbüs edenler, edenler var. Ee, sanayici e, Jacques Gami'nin e, amcası mesela ölüyor orada. E, dolayısıyla e, bütün bu insanlar e, tatsız bir deneyim yaşıyorlar. Tabi e, yine bu vesileyle ben e, öğrendim ki, e, işin Sivrihisar tarafı çok daha hazin. Evet, e, çünkü, Eskişehir değil mi? O Eskişehir, şey. Sivrihisar'da bunlar açıkta yatıyorlar, delik çadırlarda. E, yazın Türkiye'nin en sıcak yeri, kışın, Aralık ayının ilk haftasına kadar orada duruyorlar. Bir de başlarında rüşvetçi bir subay var. E, sürekli parasızdırıyor bunlardan. E, çok... E, Ankara İstanbul Karayolu'nun yapımında e, çalışıyorlar, taş kırıyorlar. E, i̇şin Aşkale'den sonra e, Sivrihisar bölümü de çok tatsız bir bölüm. Bu, bu çalışma sırasında bunu da e, görebildim ve bunu da biraz ortaya çıkarmaya çalıştım. Evet bu ilk önce Yunanistan'da torun tarafından... Evet e, ben bu muhakkak yayınlıyor. Türkçe'de de çıkmalı dediğimde tamam çıksın ama önce e, Yunanistan'da çıkmasını istiyorum. Ben çeviriyorum dedemin günlüğünü dedi. Ben e, Yunanistan'daki kitap için bir ön söz yazdım. Ondan sonra işte Yunanlar Kris falan biraz e, avarak asnak davrandılar... ...yavaş davrandılar. 2010 senesinde... ...Eylül sonunda çıktı... Yunanistan'da. Ben de o yazdığım ön sözü... ...bir okudum. Bu sefer ben iki sene evvel... ...yazdığım ön sözü beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Oturup... ...işte... ...dört beş ay daha çalıştım... ...ve o Varlık Vergisi Yeniden... ...isimli makaleyi, makaleyi koydum. Evet. O daha sonra... ...işte... ...Fay Kökte hakkında bir 15 sayfa biyografik bir şey yazmak lüzumunu hissettim. O da Çünkü... çok üretici bir şey. Oraya da geleceğim ama önce bir de şey beni çok iki nokta çarpıcı buldum. Bir tanesi... Bu Saracoğlu'nun özellikle milli şef ve onun başbakanı Saracoğlu'nun tamamen dikte etmiş olması bu evet, şey. Yani evet. hiç, hiç Maliye Bakanı işte benim dedem olması hasebiyle ha, <gülüyor> endişeyle en <gülüyor> de baktım. <gülüyor> <gülüyor> ve sadece e, boyun eğen bir kimlik dışında da fazla bir rolü evet, olmadığını evet. biraz da sevinçle, vicdani bir rahatlıkla evet. Yani Saracoğlu dikte ettiriyor Esat Tekilli'ye. ...şöyle şöyle olacak diyor. Esat Rekkeli not alıyor. O aldığı notları kanun maddesi haline getiriyor. Yanılmaz evet, bir şey. Yani tamamen sonra, totaliter devletleri. Tabii, tabii bir komisyon var. O komisyonda bu işin yani esas niyet anlatılıyor. Yani biz bu azınlıkları piyasadan sileceğiz. Piyasayı Türk tüccarının eline vereceğiz diye bu açık açık söyleniyor. Evet. Ama bu basına kapalı. Bir tek Faik Ahmet Barutçun e, Trabzon, CHP Trabzon milletvekili Faik Ahmet Barutçu'nun anılarında var. Allah razı olsun iyi ki de yazmış onları o. Ondan sonra mecliste pek tartışılmıyor bu. Tıkır tıkır geçiyor. Zaten varlık vergisi böyle bir genel e, istikrar paketi, ekonomik paket içinde bir madde olarak geçiyor. Yani o paketin bir maddesi de... Ne bileyim ıı, devlet memurlarına Sümer banktan bir takım ıı, bir, iki kat takım elbise diktirmek için kumaş verilmesi de var. Öyle yani. bir de. Ha böyle değil. yani bu, bu, bu paket içinde geçi Bu ama tamamen devrin de şeyine yani. Zamanı ruhuna Almanya, uygun. İtalya, tabii tabii tabii. E çok uygun faşizan bir. Yani e, şöyle uygun. söyleyeyim e, mesela e, faşist İtalya ve Nazi Almanyası tabiyetinde olan ve Türkiye'de oturan e, Yahudiler aynen e, yerli Yahudiler gibi vergilendiriliyor. Yani evet. Saracoğlu onlara itiraz edilmeyeceğini biliyor. E, ama örneğin e, Fransız vatandaşı ya da İngiliz vatandaşı e, Yahudi Rum azınlıklardan olanlar Ecnebi kategorisinde vergilendiriliyor ve Türkler gibi vergilendiriliyorlar. Ve sonra da anında İngilizlerin ve dış dünyanın tırnak içindeki baskısı sonucunda da bire birdenbire bitiveriyor. Ben, o da çok tuhaf e, bir şey. Ben yani. bayılırım yani. bu böyle biliyorsunuz ben uluslararası ilişkiler bölümünde çalışıyorum. Yıllarca da Marmara'da çalıştım. Böyle İkinci Dünya Savaşı'nın bağımsız dış politika e, edebiyatına bayılırım. Yani düşün e, şeyde e, New York Times'in e, patronun oğlu e, Salzberger Türkiye'ye geliyor 1943'te. E, yani, Amerikalılar için Türkiye haritada bir nokta o sırada yani. Ve savaş devam ediyor işte Avrupa'da. Türkiye geziyor olup biteni de anlatıyorlar ya işte böyle bir vergi çıktı falan filan bu Eylül ayında dönüyor sanıyorum 12 ile 17 Eylül arasında 5 gün Türkiye'yi anlatıyor ve 2 günde bu adaletsiz vergi anlatıyor kıyamet kopuyor Ankara'da efendim Dışişleri Bakanı buna rezalet diyor Amerikan elçisi o sırada tatilde Amerika'da ee, ...Amerikan Elçilik Müsteşarı'nı çağırıyor. Biz onun karşılığını veririz falan filan diyor. Palavra tabii bu. Ondan sonra e, Amerikan Elçilik Müsteşarı... ...bütün bu diplomatik yazışmalar artık açık okuyabiliyoruz. Wikileaks'e gerek yok yani. <gülüyor> ee, merkezi yazıyor. Ya işte New York Times'de böyle be Allah aşkına bir daha çıkmasın. Türkler pek kızdılar falan filan deniyor. E üç gün sonra meclis toplanıyor. ve Varlık anda. vergisini kaldırıyor. Evet, yani New York bu, Times'daki 5 günlük yazı Bağımsız Türk Devletinin ehndim bağlantısız dış politikası ha buyurun. Evet çok çarpıcıydı doğrusu. <gülüyor> bu vesileyle e, medyanın rolü üzerinde de azıcık e, konuşabiliriz belki yani. Evet. Medyamız bulanarak evet, değil mi? Yani mensubu <gülüyor> iyi kötü mensubu sektör açısından bir Sektör diyelim. açısından. Yani çok o, o karikatürlerin ramizin özellikle evet. imzasını Baş, taşıyan, faşist karikatürler tamamen yani evet. ırkçı. Evet. Bir de tabii yani ben hepsini koyamadım inanılmaz kötü başsızlar var. Yani hakikaten mide bulandıracak kadar kötü başsızlar var ve yani hiç beklemediğin adamlardan. Emirle yapıldı çok aşikar. Dolayısıyla bütün basın bir e, psikolojik operasyon modu içinde. Evet evet tamam. E, yani tamamen Kim bu Seçilmiş kelimeler, sui niyetle, sui niyetli. Ba evet yani ba ya adam vergisini ödeyemiyor. Sen adamdan e, acayip bir vergi istiyorsun. 15 günde ödemesini istiyorsun ve ödeyemiyor adam ve adam sui niyetli oluyor. Yani bir kısmı aman süre verin apartmanı satalım falan evet. filan. Ee, orada birkaç yazışma mektup var o evet, konuda. Yani, e, yani birkaç ay süre verin o, o dönemin gazetelerine baksan e, gazetelerin hemen hemen yani santimetre kare açısından üçte biri şey satılık gayrimenkul ilanlarıyla doldur. İstifçi hatta o karikatür müthiş o istif çok iyi istiflemişsin diyor. Şeyi evet yani. bohor, bohor çok bohor, iyi istif. Ben İstanbul'da da zaten istifliydim diyor. Yani, yani insan, Çok çok uh, bayağı utanç şey. verici. Bayağı utanç verici. Yani e, şimdi bakın biz e, günümüzde olup biten bazı şeyleri bunlar yeni diye bakıyor. Değil yeni. Yani bu psikolojik operasyon yapma devletle bir olup psikolojik operasyon yapma işi çok eski bir iş. Nitekim Feridun Kandemir'in evet. e, Aşkale'ye ilk kafileleri yollanıyor. Aşkale'de şartların ne kadar kötü olduğunu, ah kardeşim işte paranı yastık altında saklama, git vergini öde, kurtul. Yoksa sonun çok kötü diye. İbret, günü, olsun, ibret, i̇bret olsun, ibreti alem diye. İbreti alem diye ve sırf e, Feridun Kandemir fotoğraf çeksin diye pazar günü zavallı. God Franco ve Şekip Adut'u Fötr şapkalı hmm. komik herifler da yani evet. şeyde 1700 rakımda. işe çıkarıyorlar. Sırf o fotoğraflar İstanbul basında çıksın diye. Yani bunlar itiraz etti bakın nasıl cezalandırıyoruz diye. Fakat fotoğraflar çıkınca Sarıcıoğlu birden kızıyor. Buna rezillik falan diyor. Dışa karşı ele güne. Ele güne bizi rezil ediyorsun diyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni ve patronu Ziyad Ebu Ziya Telefonla arıyor. Ziyat Bey merhumu bana söylemişti. Ee, şeyler kesiliyor. Röportajlar. Aşkın röportajı kesiliyor. İşte Feridun Kandemir'i bir daha görmek istemiyorum diyor falan. Sonra F Kandemir İzmir'e gidiyor. onun köyüne gidiyor. Sayın Başbakan'a anlatıyor durumu falan. İşte e, bu iş böyle olmuyor diyor falan filan. E, Kandemir sonra diyor ki ya işte diyor ben o yazın diyor konuştum ya Başbakan'la diyor galiba diyor Eylül ayında verginin kalkmasında benim rolüm var diye böyle bir sevinme içine güne hiçbir alakası yok. New York Times'in patronunun olduğunu yazdıkları evet. var yani. <gülüyor> Çünkü 43'te artık yani e, uluslararası politika bakımından 43'te Kızıl Ordu Nazi ordusunun önüne katmış e, gidiyor. Sürüyor. sürüyor. E, İtalya Sicilya şey e, Amerikan ordusu e, Sicilya çıkmış çizmede yani. ilerliyor. Mussolini gitmek üzere. Dolayısıyla milli şef rejimi bakıyor ki nazi taraftarlığının ona getireceği hiçbir şey yok. Ve Amerikalılara yamanmak ve yaranmak istiyor. Ve bu çerçevede e, bu yamanma ve yaranma sürecinde e, azınlıklara yönelik herhangi bir eleştiri... ...aman yarabbi hemen bu işi kapatalım şeklinde bir reaksiyon. Evet anında da kapası. Peki son olarak da bir de şey... Bütün bu korkunç atmosfer içinde ki şu sıralarda içinde bulunduğumuz gerek dünya gerek Türkiye bana evet. 1930'ları da bildiğim hatırlatıyor. kadarıyla hatırlatıyor. hatırlatıyor maalesef o ortam içinde direnenler var. Evet. Faik Ökte bir, yer, yani yere bir yere kadar ama iki de istifa eden maliyeci var. Onlar zaten kitabı da onlara da ithaf ettin. Itaf ettin. Evet. Bir onlardan da bahsedip bir umutlu bir tarafıyla bitirelim Yani diyorum. şimdi bu iki maliyeci kendileri her ne kadar işin içinde bulunuyorlar. Bulunuyorlar ama bir noktadan sonra İhsan Arat ve Ekrem Türkay yahu her şeyine el koyduğumuz ve haraç mezat sattığımız bir adamı yine vergisini ödemedi diye. Başkali'ye niye gönderelim diyorlar. Efendim emir öyle Ankara falan filan. Ben bu işi bırakıyorum diyor adam. Bu son derece haysiyetli bir evet, tabi. E, başka onun... birisi e, bu mükelleflerin kendileri kızları karıları gelip ağlamaya başlayınca yok ya biz yanlış bir şey yapıyoruz diyor o da bırakıyor şimdi e, bir noktada bırakmak yok ya bu kadar da fazla demek çok onurlu bir şey e, bu insanları tanımıyorum tabi bu kadar yani ben bunları Faik Bey'den öğrendiğim isimlerini evet. Ee, umarım e, ailelerinin eline gider bu e, kitap. Yani eğer bana ulaşırlarsa imzalayıp kendilerine veririm. İhsan Arat Bey'in ve Ekrem Türkay'in ailelerine. Dolayısıyla e, bu isimsiz kahramanları anmak istedim. E, ve Faik Bey daha sonra kitabını 1951'de yayınladığı zaman kıyamet kopuyor. Bir de ve, o. E, e, ve... O kopan kıyamette yani işte vatana hiyanetle dış bilmem güçlerin maşası olmakla falan bildiğimiz klasik suçlamalardır bunlar suçlanıyor. Faik Bey o dönemin son posta gazetesinde vur fakat dinle diye bir yazı yazıyor. Ve diyor ki evet diyor yani benim yapmadığım bir şey var diyor istifa diyor istifa etmeliydim diyor etseydim engeller miydim sanmıyorum diyor ama etmeliydim diyor yani beni bu konuda eleştirenler hakkıdır. İki tane işte haysiyetli arkadaşım e, bunu yapan insanlar oldu fakat ben yapamadım ben bu konuda suçluyum diyor. Ama Faik Ökten'inki de son derece saygı değer bir tavır tabii. Evet yani e, ilk öyle... defa bir e, ayıptır söylemesi katolik gibi davranan bir kamu bürokratı gördük. E, yani bizimkiler çünkü her türlü rezilliği yaparlar sonra da kol kırılır yen içinde falan derler emir verildi yaptık derler. Bu... Bir o, bir de hiç kimse hata yapmaz ki dünyada. Hata yapmaz, evet. Hiç kimse hata yapana rastladım mı hayatımda? <gülüyor> evet, Yok. Yani. Ama hiç olmazsa hata yaptım diye yazabiliyor. Hata yani. yaptım diyor, yazıyor, yayınlanıyor. Sonra başına bir sürü tatsız iş geliyor biliyorsun. Evet. Ee, Kom komplo kuruluyor rüşvet aldın diye ee, yani yüce devletimiz unutmuyor bu bir <gülüyor> de Firofiyatı. şey çok müthiş tabi o istasyonda kuşulluk avından dönerken ya, ki, müthiş evet, bir şey yani. evet, evet evet yani e, bir, bunlar bizimkilere benziyordu diyor sonra bakıyor onlar <gülüyor> Ve onlar Yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyorlar. Onu tanıyorlar evet. ve Yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyorlar. Dönenler artık Dönende. dönmeye evet. başlamış yani olanlar. Yani Aralık'ın 8-9 Aralık 1943 e, günü. Onlar evet. Yahudiler ve Evet. Hayhan çok teşekkür ederiz. Ben ediriz. teşekkür ederim davet <gülüyor> ettiğiniz için. Ee, çok o, iyi hoca. oldu. D Dmitriyat Kitaptan bahsettik. Kitabı. E, Birisi oturup film yapsa müthiş bir şey olur. Evet, kesinlikle. Evet, evet. Çok teşekkürler. Ayhan Aktar'la konuştuk sohbetimizi ve şimdi e, bitiriyoruz programı da. Fikret e, Kızılok'la bugün e, başlamıştık. Onunla da bitirelim e, parçaları. Olanlar Olmuş adlı parçasıyla e, 10. Ölüm Yıl dönümünde Fikret Kızılok'a bir günaydın diyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Çok adam dövdüm İbo'nun uğruna Kaç defa öldüm Çok ile beni oydular, beni oydular, beni oydular. Plastik bir çok ile beni oydular. Çıksın, çıksın, çıksın, çıksın, çıksın. Seni bu hale koyanın canları çıksın. Seni bu hale koyan. Paranın sıfır kaldı. Çaresizdim yuvamı bankerler yaptı. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Beni bu hale koyanın. Çıksın, çıksın, çıksın, çıksın, seni bu hale koyanın canları çıksın, seni bu hale koyanın canları çıksın. Oda milyarlar beni bulmaz kör olası kaderim 13 tutmaz beni bu hale koyanın bir bildiği var beni bu hale koyanın Biz de sevaptız. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Beni bu hale koyanın bir bildiği var. Sürfü geçerken sen fakir kaldım. Süleyman'a uzaktan senden. Sandım. Papatyalı Zakkum Açık, gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.